2201, atın vasıfları, Yahya İbn-i Sayyid radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın dızası ile atının alnını okşadığı görüldü. Bunun sebebi sorulunca şu cevabı verdi. Ben bu gece at mevzunda azarlandım. 2202, atın vasıfları, H.Z. Ebu ze radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Hiçbir arabiat yoktur ki, her seher vaktinde şu kelimelerle dua etmesine izin verilmesin. Ya Rabbi, beni insanoğlundan dilediğine temlik ettin. Beni onun malı kıldın. Öyleyse beni, ona onun en sevgili malı, en sevgili ehli kıl veya beni ona, onun en sevgili malından ve ehlimden biri kıl. 2.203 Atın Vasıfları, H.Z. Ebu Hüseyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam dişi atafir ezderdi. 2204. Atın vasıfları Sahih İbn Sa'd an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselamın bizim bahçemizde bir atı vardır. Adı Elrahif idi. 2205. Atın vasıfları Hz. Ali Radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a bir katır hediye edilmişti. Ona bindi. Ben kendisine teşekkür dedi. Atları açırtsak da bunun gibi katırlar elde etsek olmaz mı? dedim. Şöyle cevap verdi: 27. Yatın bu meseledeki hükmünü bilmeyenler yapar. 2206. Sual: H.Z. ve Bu hücrelere anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve buyurdular ki: Ben sizi terk ettikçe siz de beni bırakınız. Zira sizden öncekileri suallerinin çokluğu ve peygamberleri üzerindeki ihtilafları helak etmiştir. Öyleyse sizi bir şeyden nehim ettiğini için, neden, diye sormaya kalkmadan ondan kaçının. Bir şey emrettiğin zaman da onu elinizden geldiğince yapmaya çalışın. Soru sormayın. 2207 Sual, Sad İbni Ebi Vakkas Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Müslümanlar içinde. Müslümanlara karşı en büyük yürüm işleyen kimse odur ki. Haram kılınmamış olan bir şey hakkında soru sorar da bu suali sebebiyle o şey haram kılınıverir. 2208 Sual H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki. insanlar sizlere ilimden sormaya devam ederken şunu demeye kadar gelirler. Anladık. A, U, A, H. Her şeyin yaratıcısıdır. Peki? A, U, U, A, H, ı, Ne? Yaratıcısı kimdir? He, bu Bir adamın elini tutarak ilave etti. Allah veresüli doğru söyledi. Bana bunu iki kişi sordu. Bu. Üçüncü 2209. Sual. He, bu davudun diğer bir rivayetinde şöyle der. Bunu söyledikleri zaman siz. Allah yedir. Allah same bir nebi yaratıcıya yani ne de bir başka şey muhtaç değildir. Doğurmadı. Doğurulmadı da. Onun bir rengi de yoktur, değil. Sonra solunuza üç kere tükürük istiyade ile şeytandan Allah'a sığının. 2210. Sual, yine Hazreti Ebu Hüreyre anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, insanların şerlileri, ulamaya bir şey öğrenmek için değil. Onları yanıltmak için zararlı meselelerden soru soranlardır. 2211 Sual Ebu Sölebe'e Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki Allah bir kısım farzlar koymuştur. Siz bunları da rahatmayın. Bir kısım da sınırlar yasaklar koydu. Bunlara tecavüz etmeyin. Bazı şeyleri de haram kıldı. Onlara yaklaşmayın. Bazı şeyleri de fark Sınır, haram diye tavsif etmeden mutlak bırakmıştır. Bunları, unutarak bırakmış değildir. Öyleyse onları farz mı? Haram mı? Vesaire. Diye didikleyip araştırmayın. 2212, Sihir ve Kehanet, H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim sihir maksadıyla bir gün vurur sonra da onu üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirke düşer. Kim bir şey asarsa, o astığı şeye havale edilir. 2213 Sihir ve Kehanet Safiye bintu Ebu Ubeyd Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın selamın i İpah derinden naklen anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Kim bir arafa kahine gelir? Bir şeyler sorar ve söylediklerine de inanıp onu tasdik ederse, 40 gün namazı kabul edilmez. 2214 Sihir ve Kehanet H.Z. Ayşe Allahu Anh'a anlatıyor. H.Z. Peygamber ve Vesselam'a Yahudiler tarafından sihir yapıldı. Öyle ki, Resulullah ve Vesselam yapmadığı bir şeyi yaptığım vehmine düşüyordu. Bir gün benim yanımdayken Allah'a dua etti. Sonra tekrar dua etti. Ve dedi ki. Ey Ayşe Hissettin mi? Sorduğum hususta Allah bana fetva verdi. Hangi hususta ey Allah'ın Resulü dedim. İki kişi bana gelip. Biri başucumda. Diğeri ayak tarafında oturdu. Biri diğerine: Bu zatın rahatsızlığı nedir dedi. Öbürü. Büyüdür. Dedi. Önceki tekrar sordu. Kim büyü dedi. Diğeri. Bebit i̇bn Asam adındaki beni zürekli bir Yahudi diye cevap verdi. Öbürü, büyüğü ne yaptı dedi. Arkadaşı, bir tarakla saç döküntüsüne ve bir de erkek hurma tomurcuğunun içine cevabını verdi. Diğeri, pekala, şimdi nerede diye sordu. Arkadaşı, Zervan kuyusunda cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu ve selam asyağından bir grupla birlikte adı Allahu anhüm kuyuya gitti. Ona baktı. Kuyunun üzerinde bir hurma vardı. Sonra benim yanıma dönüp, Ey Ayşe! A-ı-ı-a-he-a yemin olsun. Kuyunun suyu sanki kına ıslatılmış gibi bulanık ve o kuyu iyi e sulanan hurma ağaçlarının başları da sanki şeytanların başıları gibi dedi. Ben, Ey Allah'ın Resulü! Onu kuyudan çıkardın mı diye sordum. Hayır dedi ve ilave etti. Bana gelince Allah bana afiyet ırk etti ve şifa verdi. Ben ondan halka bir şer gelmesine sebep olmaktan korktum. Resulullah onun gömülmesini emretti ve yere gömüldü. 2.215 Sihir ve Kehanet Zeyd İbni Erkam Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamut sihir yapıldı. Bu yüzden günlerce hasta düştü. Sonunda Cebrail aleyhisselam gelerek, seni Yahudilerden bir adam sihirledi. Yaptığı sihir düğümünü sallanca kuyuya attı dedi. Resulullah aleyhisselatü vesselam Hazreti Ali Rabiallahu Anh'i bu maksadla oraya gönderdi. Ali Rabiallahu Anh düğümü oradan çıkarıp çözdü. Sihir çözülünce ve vesselam, bağdan kurtulmuş gibi kendine geldi. Resulullah ve vesselam bunu o Yahudiye zikretmedi ve onun yüzünü de hiç görmedi. 2216 Ayakta içmenin hükmü cevaz ifade eden hadisler. İbn Abbas radıyallahu anh rivayatı anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Yemenlilerden Ayakta olduğu halde içti bir rivayete. Resulullah Beytullah'ın yanında iken su istedi. Ben ona bir kova getirdim denmiştir. Bir diğer rivayette şu ziyade gelmiştir. İklim o gün Resulullah'ın deve üzerinde olduğu hususunda yemin etti. 2217 Ayakta içmenin hükmü cevaz ifade eden hadisler Tirmizi ve Nesai'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam zemzemi ayakta içti. 2218 Ayakta içmenin hükmü cevaz ifade eden hadisler İbni Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Biz Resulullah ve Vesselam devrinde yürürken yer. Ayakta iken içerdik. 2.219 Ayakta içmeyin hükmü cevap ifade eden hadisler İmam Malik'e ulaştığına göre Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali Radıyallahu Anh'ın ayakta oldukları halde su içiyorlardı. 2.220 Ayakta içmeyin hükmü Ayakta yiyip içmekten men eden hadisler H.Z.N.S. Radıyallahu Anh Resulullah Aleyhissalatu vesselam ayakta içmeyi yasakladı demişti. Kendisine ya yemek bu husustaki hüküm nedir diye soruldu. Bu daha şiddetli yasaktır dedi veya şöyle dedi. Bu daha şerli, daha kötü. 2221 ayakta içmeyin hükmü. Ayakta yiyip içmekten men hadisler Cebur ve adı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Sizden kimse takın ayakta içmesin. Kim unutarak içerse hemen kussun. 2222. Kapların ağzından içmek cevaz ifade eden hadisler. Kebşetül Ansari Rabbi Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam yanıma girmişti. Duvarda asılı olan bir kırbağının ağzından ayakta su içti. Ben hemen kırbağa gidip ağzını kestim. Rezin şu ziyadeyi ilave etmiştir kestiğim bu kısmı su içerken kullanmak üzere hususi bir maşraban yaptım. 2223. Kapların ağzından içmek var ifade eden hadisler Ensar'dan bir zat olan İsa İbn Abdullah babasından naklen anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam o gün bir su kabı istedi. Kap gelince kabın ağzını dışa kıvır dedi. Ben de kıvırdım. Sonra kabın ağzından su içti. 2224 Kapların ağzından içmek, su kabının ağzından içmeyi yasaklayan hadisler. Bu sayı İbn Abdullah bin Abdullah'ı anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam su kaplarının ağzından içmek için ağızlarının dışa kıvrılmalarını yasakladı. 2225 İçerken nefes alıp vermek. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Suyu deve gibi bir solukta içmeyin. 2-3 solukta dinleme dinleme için. Su içerken besmele çekin. Bitirince de Allah'a hamledin. 2226 İçerken nefes alıp vermek. H. Z. Enes'ten mesai dışındaki imamların rivayetine göre. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Suyu 3 solukta içerdi. Müslim ve rivayetlerinde şu ziyade var. Resulullah 3 solukta içer. Böyle içmenin daha doyurucu, hastalıklara karşı daha koruyucu ve daha afiyetli olduğunu söylerdi. 2227. İçerken nefes alıp vermek, Ebukatadır adı Allahu an anlatıyor. Destulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki, biriniz su içerken su kabına nefes etmesin. 2228. İçerken nefes alıp vermek, Ebül Müsenna el anlatıyor. Ebu Said Allahu anh Mervan'ın yanına girmiştir. Mervan ona. Resulullah aleyhissalatu vesselamın kaplara solumayı yasakladığını işittin mi diye sordu. Ebu Said Allahu anh. Evet dedi ve anlattı. Adamın birisi. Ben bir nefeste su için bir türlü suya kanamıyorum ne tavsiye edersiniz diye sormuştu. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Kabı ağzından ayır. Nefes al sonra içmeye devam et buyurdu. Adam. Kaptan. Çer görürsem diye sordu. Efendimiz. Sıfır takdirde suyu dök diye emretti. 2229. İçenlerin öncelik sırası. N Sıra'dı Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve re çeleme bir bardak süt getirilmişti. İçerisine su katıldı. Önce kendisi içti solunda hazireti Ebubekir radıyallahu an vardı. Sağında da bir bedevi. Sütten artan kısmı bedeviye verdi ve öncelik hakkı sağındır. Sonra da onu sağından devam etsin buyurdu. 2230. İçenlerin öncelik sırası. Seh ibn Hatib radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve bir içecek getirilmişti. Ondan önce kendisi içti. Sağında bir olan Solunda da yaşlılar vardı. Oğlana bardağı şu yaşlılara vermem için bana izin verir misin? dedi. Oğlan da, ey Allahın Resulü, Allah'a yemin olsun bana sizden gelecek nasibime başkasını asla tercih edemem diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu ve selam bardan onun eline koydu, rezin şunu ilave etti. Zikri geçen oğlan El-Fatih İbn Abbas idi. 2.231, İçenlerin Öncelik Sırası, İbn-i Ebi Elfa ve Ebu Allahu an Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Bir cemaate içecek dağıtan, en son içer. 2.232, Kapların Ağızlarının Örtülmesi, H.Z. Cabir Allahu Anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kapların Ağızlarını Örtün. Darcık ve tulukların ağzını bağlayın. Müslimin bir rivayetinde şu ziyade var. Zira yılda bir gece vardır ki onda veba yağar. Şehit ağzı açık. Kaba veya bağısız darcığa rastlarsa bu vebadan ona mutlaka iner. El-Lays dedi ki, Bizim yanımızdaki acemler bundan kanunuğu bu. uğruğu, evvel ayında sakınırlar. 2233, kapların ağızlarının örtülmesi, yine bu ve Müslim'de gelen bir rivayette şöyle denmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam su istedi. Bir adam, ''Ya Resulullah sana nebis şıra sunmayalım mı?'' diye sordu. ''Efendimiz.'' ''Evet.'' ''Sun'' buyurdu. Ravi der ki, ''Adam hızla çıktı ve içinde nebis şıra olan bir bardakla geri döndü.'' ''Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ''Ağzını kapamadın mı? Hatta üzerine geleceğin bir çöple bile olsa.'' dedi ve nebisi içti. Müslim'de Ebu Hümeyd'den gelen bir rivayette şöyle buyurulmuştur. Biz, geceleyin darcıkları bağlamakla olunduk. Kapıların da geceleyin örtülmesiyle olunduk. 2234, Müteferrik Hadisler, H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu reçerema es süke kuyularından tatlı su getirilirdi. Kuteybe der ki, o Es-Sükre Medine ile Mekke arasında iki günlük mesafe bulunan bir gözeydi. 2235 Müteserlik Hadisler H.Z. Cabir adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam ensardan bir zatın bahçesine girdi. Bu sırada adam, bahçeye su çevirmekteydi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, yanınızda şenli eskimiş tuluk içerisinde akşamdan kalma suyunuz varsa herhalde içelim. Yoksa, Akan sudan ağzımızla içeriz buyurdu. Adam, evet yanımda soğuk su var deyip, kulübeye giderek bir bardağa su koydu. Sonra da üzerine bir keçiden süt. Sadı, Efendimiz ondan içti. 2236, Müteferrik Hadisler, T.Z.N.S. radıyallahu an anlatıyor. Ünlü Süleydin bir bardağı vardı. Bu bardakla ilgili olarak derdi ki, ben bu bardakla Resulullah'a her çeşit meşrubatı sunmuşum. Su, bal şerbeti, süt, şıra, 2237, her sarhoş edici haramdır. H ve Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Sarhoşluk veren her içki haramdır. 2238, her sarhoş edici haramdır. Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bal şerbetinden sunulmuştu. Sarhoşluk veren her içki haramdır diye cevap verdi. 2239 Her sarhoş edici haramdır. Ebu Davud'a gelen diğer bir rivayette Resulullah'a açıklaması şöyledir. Her sarhoş edici şey haramdır. Bir farak içildiği takdirde sarhoşluk veren bir şeyin tek avucuda haramdır. Kirmizi de gelen bir diğer rivayette tek yudumu haramdır diye gelmiştir. 2240. Her sarhoş edici haramdır. E bu ad-ı Allah'u an anlatıyor. Resulullah'a ey Allah'ın Resulü. Dedim. Yemen'de yapmakta olduğumuz iki şarap hakkında bize fetva ver. Bir. Bu baldandır. Şiddetleninceye kadar nebiz yapılır. İkincisi mi? Bu Mısır'dan ve Alpadan yapılır. Bu da şiddetleninceye kadar nebil yapılır. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ben her sarhoşluk veren şeyi yasaklıyorum buyurdular. 2241 Her sarhoş edici haramdır. i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselama içeceklerden sormuştu. Efendimiz Kaynayan sarhoş edicilerin hepsinden az da olsa çok da olsa kaçın cevabını verdi. 2242 her sarhoş edici haramdır. Abdullah İbn Am İbn Asr'a da yallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam hamr'dan, kumar'dan, davuldan, mısır şarabından yasakladı ve dedi ki: Her sarhoş edici haramdır. 2243. Alkollü içkilerin tahrimi, içenlerin zennı. İbn Ömer radıyallahu anhu da anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: her sarhoş edici hamrıdır ve her sarhoş edici haramdır. Kim dünyada hamr içeride teyve etmeden, onun tiryakisi olduğu halde, ölürse, ahirette şarap içemez. 2244, alkollü içkilerin tahrimi, içenlerin zenmi, yine i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Ömer radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatu ve selamın münderinde şu açıklamayı yaptı. Emma Baat! Ey insanlar! Hamrın haram olduğu hükmü inmiştir. Bilesiniz ki hamr günümüzde ve çevremizde beş şeyden yapılmaktadır. Üzümden, hurmadan, baldan, buğdaydan, arpadan, hamr, aklı örten her şeydir. 2245. Alkollü içkilerin tahrimi. İçenlerin zemmi. H.Z. cabir Allahu R.A. buyurdular ki, Allah sarhoş edeceği içen kimseye tenit tuğba içirmeye ahdetmiştir. Tenit tuğba nedir diye sorulunca cehennemliklerin vücudlarından çıkan terleridir diye cevap verdi. 2246 alkollü içkilerin tahrimi içenlerin zenn-i Hz. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam hamla ilgili olarak 10 kişiye lanet etti. Ham maddesinden şarap yapmak maksadıyla sıkkana ve sıktırana, içene ve sakilik yapana, imalathaneden veya depodan, toptancıdan perakendeciye veya müstehlikeye kadar taşıyana ve taşıtana, satana ve satın alana, bağışlayan'a, bunun parasını yene. 2247. alkollü içkilerin tahrimi, içenlerin zemni, ve bu müşerrediye Allahu an demiştir ki, bana göre, ha içmişim. Allah'ı bırakarak sütüme tatmışım. İkisi de birdir. 2248. Hamrın tahrimi ve yapıldığı maddeler. i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Hamr aynı ile haram edilmiştir. Bu sebeple azı da haramdır. Çoğu da. Kezar her içkiden hasıl olan sarhoşluk da haramdır. 2249. Hamrın tahrimi ve yapıldığı maddeler. Ennüman İbn-i Beşir radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Üzümden hamcı yapılır. Hurmadan. Hamcı yapılır. Baldan hamcı yapılır. Buğdaydan hamcı yapılır. Arpadan hamcı yapılır. Ben sizi bütün sarhoş edicilerden yasaklıyorum. 2250, Hamr'ın tahrimi ve yapıldığı maddeler, ve bu adı Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Hamrı iki ağaçtandır. Hurma ve Asma. 2251. Hamrın tahrimi ve yapıldığı maddeler. i̇bn Ömer radıyallahu anhüma demiştir ki, Hamr haram edildiği zaman Medine'de mevcut beş çeşit içki arasında üzümden yapılan şarap yoktu. 2252. Hamrın tahrimi ve yapıldığı maddeler. Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, allah Teala hazretleri, hamrı mevzu bahis etmektedir. Muhtemelen onun hakkında bir emir indirecektir. Şu halde, kimin yanında hamrı varsa, onu satsın ve ondan istifade etsin. Aradan çok geçmedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam şunu söyledi. allah Teala hazretleri hamrı haram kılmıştır. Öyle ise, bu ayet kendisine ulaşan herkes, yanında hamrı olduğu takdirde, onu ne satın alsın, ne satın, ne de ondan istifade etsin. Bu emirden sonra halk, Hamr olarak elinde ne varsa Medine sokaklarına götürüp döktüler. 2253, Hamr'ın tahrimi ve yapıldığı maddeler. Hasan i̇bn Ali radıyallahu anhüme babasından naklen anlatıyor. Belir savaşı ganimetinden hisseme düşen yaşlı bir devem vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Hüseyin o gün bana yaşlı bir deve daha verdi. Develerim, ensardan bir zatın hücresinde ıhmış dururken yanlarına geldim. Bir göreyim, develerimin hör güçleri kesilmiş, böğürleri oyulmuş, ciğerleri de sökülmüştü. Bu manzarayı görünce kendimi tutamayıp, ağladım. Bunu kim yaptı diye sordum. Hamza yaptı. Şu anda, falanca evde. Ensardan birinin içki meclisindedir. Şarkıcı cariye ona şarkı okumuş. Şarkısında şunları söylemişti dediler. Ey Hamza! Şişman yaşlı develere dikkat et. Onlar avluda bağlıdırlar. Bıçağı onların sinesine vur. Pilzoya veya benzerini çabuk yap. Bu şarkı üzerinde Hamza radıyallahu an fırlayıp, kılıcı kapıp develerin hör güçlerini kesmiş. Karınlarını yarmış. Ciğerlerini sökmüş. Hazreti Ali radıyallahu anh devamla şunları söyledi. Ben hemen gidip Resulullah aleyhissalatu vesselamın huzuruna çıktım. Yanında Zeyd İbni Harise vardı. Beni görünce, başımdan geçenleri yüzümden okudu. Neyin var? diye sordu. Ben, ey Allah'ın Resulü, bugünkü gibi dehşetli bir manzara görmedim. Hamza iki derece saldırıp hör güçlerini kesmiş. Böğürlerini yarmış. Hemen de bir içki meclisinde dedim. Bunun üzerine Resulullah aleyhissallatu ve selam istedi. Getirdiler. Giyip yayan gitti. Biz de arkasına düştük. Hamza'nın bulunduğu eve kadar geldi. İzin istedi. Buyur ettiler. Gelince bir içki meclisiyle karşılaştı. Resulullah aleyhissallatu ve selam fi ilinden dolayı Hamza'yı ayıplamaya başladı. Amza sarhoştu. Gözleri kızarmıştı. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a baktı. Sonra nazar edip aşağıdan dizlerine kadar süzdü. Tekrar ayağından başlayıp beline kadar süzdü. Sonra tekrar bakışlarıyla süzerek yüzüne kadar geldi ve ''Siz benim babamın kölelerinden başka bir şey misiniz?'' dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam onun sarhoş olduğunu anladı. Hemen izinin üstüne geri döndü. Çıkıp gitti. Peşinden biz de çıktık. Bu vaka hamrın haram edilmesinden önceydi. 2254. Haram ve helal olan şıralar. İbni Abbas radıyallahu anhüma. Kim Allah'ın haram kıldığını haram kılmaktan hoşlanırsa ne haram kılsın dedi. Bir rivayette. Kays İbni Benim bir küprüm var. İçerisine şıra koyuyor. Şıra kaynayıp durunca içiyorum dedi. İbn Abbas cevaben. Bu söylediğin şey ne zamandan beri içeceğini teşkil etmekte diye sordu. Kays, 20 yıldan beri deyince, i̇bn Abbas, öyleyse uzun zamandır, zamarların su ihtiyacını pislikten gördü dedi. 2255, haram ve helal olan şıralar, H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam oruç tutuyordu. orucu açacağı vakti kolladım. Kabaktan mamul bir kap içerisinde yaptığım nebizi getirdim. Nebiz kaynayıp kabarıyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bunu şu duvara çal. Zira artık bu. Allah'a ve ahirete inanmayanların içkisidir buyurdu. 2256 Haram ve helal olan şıralar i̇bn Ömer Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Bir adam Resulullah ve Vesselam'a içerisinde nebiz bulunan bir kadeh getirdi. Efendimiz bu sırada Hacer-ı Esret yanında yanındaydı. Bardağı ona sundu. Efendimiz ağzına kadar götürdü. Ancak nebizin keskineşip etçiliğinin şiddetlendiğini gördü ve bardağı sahibine geri çevirdi. Cemaatten bir adam. Bu haram mıdır ey Allah'ın Resulü diye sordu. Hazreti Peygamber. Bana adamı çağırın dedi. Ondan bardağı tekrar aldı. Sonra su istedi sudan bardağa döküp, tekrar ağzına götürdü yine keskin bularak alnını buruşturup kaşlarını çattı. Tekrar yine su istedi ve nebize döktü. Sonra da, bu kaplar, size keskinleşir ve kaynamaya başlayacak olursa, içindekinin sertliğini su ile kırın buyurdu. 2257 Haram ve helal olan şıralar, H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Biz Resulullah aleyhissalatu ve selam için sabahleyin tuluk içerisine ebis kurardık. Efendimiz onu akşamleyin içerdi. Akşamdan kurardık sabahleyin içerdi. Hazreti Ayşe devamla der ki. Biz su kabını, biri sabah, biri akşam olmak üzere günde iki kere yıkardık. 2258, haram ve helal olan şıralar, İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için kuru üzümden şıra kurulunca, o gün, ertesi gün ve daha sonraki gün yani üçüncü günün akşamına kadar onu içerdi. Sonra, kalanının hizmetçilere içirilmesini veya dökülmesini emrederdi. 2259, Haram ve Helal olan şıralar, H.Z. Cabir Rabiallahu An anlatıyor, Resulullah ve Vesselam kuru üzümle hurmanın, Taze hurma ile hurmanın karıştırılmalarını yasakladı ve dedi ki, Kuru üzümle hurmayı, Kuru hurma ile olgun hurmayı karıştırarak birlikte nebiz kurmayın. 2260, Haram ve helal olan şıralar, Ebu Katader adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve Selam buyurdular ki, Çağla hurma ile olgun hurmadan beraber nebiz yapmayın. Olgun hurma ile kuru üzümden de beraber nebiz yapmayın. Her birinden, Ayrı ayrı neviz yapın. 2261 Haram ve helal olan şıralar H.Z. Enes İbn-i Malik, radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam çağla kurma ile olmuş kurmanın karıştırılıp neviz yapılmasını sonra da bunun içilmesini yasakladı. Şarap haram edildiği zaman Arapların içeceklerinin tamamını neredeyse bu teşkil ediyordu. 2262 Haram ve helal olan şıralar Cabir İbn-i Zeyd ve İklimer Rab'iyallahu anhümaden rivayete göre, her ikisi de olgun kurmadan tek başına da olsa yapılan nebizi mekruh addediyorlardı ve bu hükmü i̇bn Abbas Rab'iyallahu anhümadan alıyorlardı. i̇bn Abbas nebizin, Abdülkaysa yasaklanan müzza olmasından korkuyorum derdi. Ben, katı diye, müzza nedir diye sordum da bana hantem fırlı seramik ve müzeffet ziftlenmiş. Değen kaplarda kurulmuş nebis diye cevap verdi. 2263 Haram ve helal olan şıralar. H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Biz, Resulullah aleyhissalatü vesselam için kuru üzümden nebis kurardık. İçerisine de hurma atardık. 2264 Haram ve helal olan şıralar. Bir diğer rivayette şöyle demiştir. Ben bir avuç kuru üzüm. Bir avuç da hurma alıyor. Bunları bir kaba koyuyor. Parmaklarımla olup sonra da elde edilen şırayı Resulullah'a içiriyordum. 2265. Haram ve helal olan şıralar. Süreyd İbn-i Gafi'ye radıyallahu anlatıyor. H. Z. Ömer'in Ebu Nisar radıyallahu anh'a yazdığı mektubu okudum. Diyordu ki. Enmabat. Bilesin bana deve katranı gibi siyah. Sert bir şarap taşıyan bir kervan Şam'dan geldi. Ben onlara bunun kaynatılarak ne kadarının buharlaştırılacağını sordum. Bana üçte ikisi uçuncaya kadar kaynatacaklarını söylediler. Yani pis olan üçte ikisi gidiyor. Şöyle ki üçte biri pis kokulu kısım. Üçte biri bozuk kısım geriye kalan üçte bir temiz kısım kalıyor. Sen yanındakilere emret. Bu kalan üçte biri ikisinler. 2266. Haram ve helal olan şıralar. Yine Nesai'nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Abdullah İbn-i Yezid el-Hudami demiştir ki, H.Z. Ömer Rab'iyallahu anh bize şunu yazdı. Enmabat, şarabınızı ondaki şeytanın hissesi gidinceye kadar kaynatın. Zira onda şeytanın iki. Sizin de bir hisseniz vardır. 2.267 Haram ve helal olan şıralar. H.Z. i̇bn Abbas Rab'iyallahu anh hümayın anlattığına göre, bir adam kendisine şıradan sual etti. i̇bn Abbas. Taze oldukça iç dedi. Adam. Ben onu kaynatıyorum. Ancak yine de içimde bir şüphe var deyince. i̇bn Abbas. Yani sen onu kaynatmadan önce içiyor muydun diye sordu. Adam. Hayır dedi. i̇bn Abbas. Ateş. Haram olan hiçbir şeyi helakılmaz dedi. 2268. Haram ve helal olan kaplar, i̇bn Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam, çömlekte, kabak ve zifi kaplarda yapılan ne içilmesini yasakladı. 2269 Haram ve helal olan kaplar, Müslüm'ün bir rivayetinde şöyle denmiştir. Resulullah antemi yasakladı. Bu topraktan mamul her çeşit küptür. Dümbayı yasakladı. Bu su kabarıdır. Müzeffeti yasakladı. Bu ziftlenmiş kaptır. Nakri yasakladı. Bu kabuğu soyulup, içi oyulmuş hurma ağacıdır. Efendimiz, Şırayı turuklarda kurmamızı, Emretti. 2270, Haram ve helal olan kaplar, H.Z. Bireyde radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ben size kapları yasaklamış. Sadece deri kaplardan nedir içmenizi söylemiştim. Artık her kaptan içebilirsiniz. Yeter ki sarhoş edici içmeyin. 2271. Bazı ilaveler, Hz Z N Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam hamrdan sirke yapmayı yasakladı. 2272. Bazı ilaveler, Hz Z Ebu Allahu an anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Miraca çıkarıldığın gece bana iki kadeh getirildi. Birinde şarap, yerinde de süt vardı. Ben sütü aldım. Melek, seni fıtrata irşat eden Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı alsaydın ümmetin azmıştı, dedi. 2273 Bazı ilaveler H.Z. Ayşe Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah'a içeceklerin en iyisi hangisi diye sorulmuştur. Soğuk olan tatlı diye cevap verdi. 2274 Şirketler H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Allahu Zülcelal hazretleri buyurdu ki. Biri diğerine ihanet etmediğim müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim. Rezim şunu ilave etmiştir. Şeytan gelir. 2275. Şirketler. İbn-i Mesud Allahu an. anlatıyor. Ben. Ammar ve Sad. Üçümüz belirde nasibimize düşecek ganimette ortak olduk. Derken saat iki esirle geldi. Ammar ve ben ise hiçbir şey getiremedik. 2276. Şirketler. Zühre İbn-i Mabet. Abdullah i̇bn Hişam Naklen anlatıyor. Abdullah Resulullah Aleyhissalatu vesselamı görmüş idi. Annesi Zeyneb Bin meydi. Onu Abdullahı Resulullah'a götürüp şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü! Bundan bir at al. Aleyhissalatu vesselam da efendimiz sıfır henüz küçük deyip başını okşadı. Bereketle dua etti. Onu Zühre İbnuma Muhammed'e verdi. Abdullah İbnü Hişam çarşıya çıkarır. Yiyecek satın alırdı. Bir gün, ona İbn-i Ömer'le, İbn-i Allahu radıyallahu anhüm arasadılar. Satın aldıklarına bizi de ortak kıl. Zira Resulullah ve selam sana bereketle dua buyurdu dediler. O, bu teklifi kabul ederek onları ortak yaptı. Abdullah İbn-i Hişam o duanın bereketine bazen bir deve yükü kahrederdi de olduğu gibi eve gönderirdi. 2277 Şirketler sahip. İbn-i Ebi Sa'i anlatıyor. Resulullah ve vesselama geldim. Beni ona zikredip hakkımda mebu, senada bulunarak tanıtmaya başladılar. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ben onu sizden iyi tanırım buyurdu. Ben hemen atılıp, annem, babam sana kurban olsun dedim. Doğru söyledin. Zira sen benim ticaret ortağım idin. Sen ne iyi ortaktın? Ne itham görmüştüm. Ne de yapmıştık. 2278 Şiir Übey İbn-i Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki Şiirde hikmet vardır. 2279 Şiir Ebu Davud'da İbn-i Abbas Allahu An hümadan yapılan bir rivayet şöyledir. Resulullah ve Vesselam'a bir bedeli geldi. Dikkat çekici bir bile konuşmaya başladı. Efendimiz, Aleyhisselatu Vesselam, Şurası muhakkak ki beyanda sihir vardır. Şurası da muhakkak ki şiirde hikmetler vardır buyurdu. 2280 Şiir, Ebu Hüreyre Rabi'ye Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Sizden dilinin içine onu bozacak ilin dolması, Şiir dolmasından hayırlıdır el kudriden Müslim'in kaydettiği bir diğer rivayette şöyle denmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam yürümekteyken karşısına şiir inşaat eden bir şair çıktı. Efendimiz, şeytanı tutun veya şeytanı yakalayın diye emretti. 2.281 Şiir H.Z. Ayşe Allahu amha anlatıyor. Resulullah ve Vesselam şair Hasan İbn-i Sabit Rabiyallahu An için merçide hususi bir münber koymuştu. Hasan, orada kurulup müfahara yapar veya Resulullah ve selamı hasımlarına karşı müdafaa ederdi. ve Vesselam, Allah C.C. Hasan'ı, Resulullah'ı müdafaa ettiği ve onun adına müfahara yaptığı müdeccel-ül Hul Kudüs'le takvi etmektedirlerdi. 2282 şiir. Ân İbn Şerîf babasından Şerîf'den naklen buyur-u Allahu an anlatıyor. Bir gün ben Resulullah'ın bineğinin arkasına binmiştim. Bir ara bana: "Hafızdan da Ümeyye İbn Ebî Saltım şiirinden bir şeyler var mı?" diye sordu. Ben "Evet." deyince, "Söyle." dedi. Ben kendisine bir beyt okudum. O yine "Devam et." dedi. Ben bir beyt daha okudum. O yine söyle emretti. Böylece kendisine yüzde it okudum. 2283 Şiir Cabir İbn-i Semure an anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatu ve selamla yüz defadan fazla birlikte oturdum. Ashab ona şiirler okuyor. Cahiliye revriyle ilgili hadiseleri zikrediyorlardı. Resulullah aleyhissalatu ve selam da sakitane onları dinlerdi. Bazen anlatılanlara onlarla birlikte tebessüm buyurduğu olurdu. 2284 Şiir H.Z.N.S. Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Umretul Kaza sırasında Mekke'ye girdiği zaman şairi Abdullah İbn-i önünde yürüyor ve şu şiiri okuyordu. Ey kasir çocukları Resulullah'a yol açın. Bugün ona gelen vahiy adına size öyle bir vururuz ki Tepenizi yerinden uçurur. Ve dost dostuna unuturur. Bunu gören Hazreti Ömer. Ey İbn-i Sen Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın önünde ve Allah'ın haram bölgesinde şiir mi okuyorsun dedi. Ancak Resulullah. Ey Ömer bırak onu. Onun şiirleri. Mekkeli kafirleri oktan daha çabuk tesir eder diyerek müdahale etti. 2285 Şiir Yine Hazreti Nesr-i Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selamın kafilenin yürüyüş temposunu ezgileriyle canlı tutan bir kölesi vardı. Adı Endişe idi. Bu zat güzel sesli birisiydi. Resulullah Aleyhissalatu ve selam ona. Ey Endişe ağır ol. Şişeleri kırma veya şişeleri sevk ederken ağır ol dedi. Şişe ile zayıf kadınları kastediyordu. 2286 şiir Heysen Sami Ebi Sinan'ın anlattığına göre Budrat Ebû Hüreyre radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın zikrettiği kıssalarında dinlemiştir. Bu kıssaların birinde Ebu Hüreyre efendimizin şu sözünü nakletmiştir. Sıfır sizin bir kardeşinizdir. Uygunsuz bir söz söylemez." Ravilerden zü'fîler ki Resulullah burada İbn Leva'yı kastetmiştir. Abdullah İbn Leva' Efendimiz hakkında şu medyiyede bulunmuştur. Tam yeri ağırıp kecil-i yükseldiği sırada Resulullah. Bize kitabını okuyarak geldi. Sıfır bize körlükten dalaletten sonra hidayeti gösterdi. Kalblerimiz onun söylediklerinin hak olduğuna inanmıştır. Kafirlere yataklara ağırlık verirken. Resulüm geceyi uyanıp geçirir. 2287 Şiir H.Z. Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam. Kureyza günü. Şairi Hasan ibn Sabit'e müşrikleri hicret. Zira Cebrail seninle beraberdir dedi. 2288. Şiir. T Z. Ayher Allahu anha anlatıyor. Hasan ibn Sabit, mekeli müşrikleri hicret etmek için Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve selam'den izin istedi. Aleyhissalatu ve selam. ''Benim nesebimi nasıl harici tutacaksın?'' dedi. ''Hassam'' dedi ki, ''Senin nesebini sade yağdan kıl çeker gibi. Onlardan çekip çıkaracağım.'' cevabını verdi. Müslimin bir rivayetinde şu ziyade mevcuttur. Hasan dedi ki, ''Şerefin en yükseli Al-i Haşim'den bin Tumahzum oğullarındandır. Senin baban ise köledir.'' 2289 Şiir H.Z. Allahu R.A. An, anlatıyor. De Resulullah Aleyhissalatu ve selamın şöyle söylediğini işittim. Hasan onları yani müşrikleri hicretti. Hem şifa verdi hem de şifa buldu. Hasan da diye Allahu an buyurdu ki: "Sen Muhammed'i hicrettin. Ben de onun adına cevap veriyorum. Bu işimde Allah katında mükafat vardır. Sen Muhammed'in nezih, müttaki, Resulullah vefakar, ahlaklı Olduğu halde hicrettin. ettin. Sen ona delik olamadığın halde onu hicret mi ediyorsun? İkinizden hangisi kötü ise iyi olana feda olsun? Muhakkak ki, Babam, Babası ve ırzım, Muhammed'in ırzını sizden korumak için muhafızdır. Kızcağızımı kaybedeyim. Şehep siz atlarımızı, Keza'nın etrafını toz duman etmiş göremezsiniz. O atlar, Üzerinize gemlerini çekerek gelirken, Kırtlarında ince mızraklar vardır. Atlarımız pek hızlı koşarlarken. Kadınlar baş örtüleriyle tozlarını alırlar. Şayet bizden yüz çevirirseniz umre yaparız. Fetih geldi mi? Perde kalkar. Aksi takdirde öyle bir günün kavgasını bekleyin ki. O günde A-I-I-A-H dilediğini aziz kılacaktır. a i i -ah der ki. Ben bir kul gönderdim. O hakkı söyler. Kendisinde hiçbir gizlilik yoktur. Allah'a der ki, ben bir ordu hazırladım. Bu ordun emeli cihat olan ensardır. Biz ensarilere her gün Kureyş'ten, ya sömek, ya kavga, ya da hicir vardır. Öyle ise, sizden kim Resulullah'ı hicir eder? Veya över veya yardım ederse bizce biridir. a ı ı a -ah he ne Resul'ün cebirdir aramızdadır. Ruhlu kuruşun bir rengi yoktur. 2290 Şiir Ebu Hüreyre anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki Bir şairin söylediği en doğru sözle ile söylediği şu sözdür. Haberiniz olsun. Allah'tan başka her şey batılır. Ümeyye İbn-i Edis Müslüman ola yazdı. 2291 Şiir H.Z. Ayşe Radıyallahu Anh'ın anlattığına göre Kendisinden, Resulullah ve Vesselam'ın şiirden bir şeyler tevencim edip etmediği sorulmuştur da şu cevabı vermiştir. Evet. İbn-i şiirini tevencim eder ve şu. Mısrarı okurdu. Kendisine azık vermediğin kimseler sana haber getirecek. 2292 Şiir, Cündeb-i İbn-i Abdillah radıyallahu anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile beraber olduğumuz bir anda kendilerine bir taş isabet etti. Kaydı ve parmağı kanadı. Bunun üzerine, parmayı ne sen ancak kanayan bir parmak değil misin? Bu kazaya da, boşa değil Allah yolunda uğradın buyurdu. 2293, Namazın Fazileti, H.Z. Ebu Hüveyr'e radıyallahu anh anlatıyor. H.Z. Peygamber aleyhisselatu ve selamin şöyle söylediğini işittim. Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde her gün beş kere yıkansa. Acaba üzerinde hiç kir kalır mı? Ne dersiniz bu hal? Dediler. Onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz aleyhisselatu ve selam. İşte bu. Beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler buyurdu. 2294, namazın fazileti, Sat'in ve Ebi Vakkat radıyallahu anh anlatıyor. İki erkek kardeş vardı. Bunlardan biri öbür kardeşinden 40 gün kadar önce vefat etti. Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanında bunlardan birincinin faziletleri zikredildi. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam diğeri Müslüman değil miydi diye sordu. Evet, Müslümandır ve fena da değildi dediler. Aleyhisselatü Vesselam, öldükten sonra, namazının ona ne kazandırdığını biliyor musunuz? Namazın misali, sizden birinin kapısının önünde akan ve her gün içine beş kere girip yıkandığı suyu bol ve tatlı bir nehir gibidir. Bu nehrin onun üzerindeki bıraktığını, göremezsiniz. Öyleyse, siz ona namazının neler ulaştırdığını bilemezsiniz. 2295, Namazın Fazileti Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ile beraber mescitteydik. O esnada bir adam geldi ve, ey Allah'ın Resulü, ben bir hak işledim. Bana cezasını ver dedi. Resulullah adama cevap vermedi. Adam talebini tekrar etti. Aleyhissalatü vesselam yine sükut buyurdu. Derken namaz vakti girdi ve namaz kılındı. Resulullah ve selam namazdan çıkınca adam yine peşine düştü. Ben de adamı takip ettim. Ona cevap vereceğini işitmek istiyordum. Efendimiz adama, evinden çıkınca adres almış. Adresini de güzel yapmış mıydın buyurdu. O, evet ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz, sonra da bizimle namaz kıldın mı diye sordu. Adam, evet ey Allah'ın Resulü deyince, Efendimiz, öyleyse Allah-u Teala hazretleri haddini veya günahını demişti, affetti buyurdu. 2296, namazın fazileti, HZNF Allahu an anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanındaydım. Bir adam huzuruna gelerek, ey Allah'ın Resulü, dedi. Ben bir hads suçu işledim. Cezasını tatbik et. Resulullah aleyhissalatu vesselam adama bir şey sormadı. Derken namaz vakti girdi. Resulullah'la birlikte o da namaz kıldı. Aleyhisselatu vesselam namazını tamamlayınca, adam yanına geldi ve, Ey Allah'ın Resulü! dedi. Ben hadi çeşidine giren bir suç işledim. Bana Allah'ın kitabını tatbik et, Efendimiz. Sen bizimle birlikte namazını eda etmedin mi diye? Sordu. Adam, evet dedi. Efendimiz, öyleyse git. Zira Allah, ''Senin günahını affetti veya haddini affetti.'' dedi. 2297 Namazın Fazileti Asım İbni Süfyan Es-Sakafi radıyallahu anh'ın anlattığına göre bunlar Felasi gazvesine gitmişler. Fakat fiilen gazveye iştirak edememişlerdi. Bunun üzerine kendilerini Allah yoluna verdiler. Sonra Hazreti Mualliye radıyallahu anh'ın yanına döndüler. Hz. Muaviye'nin yanında Ebu Eyyüb el-Ensari ve Ukbe i̇bn Amir vardı. Asım, ey Ebu Eyyüb! dedi. Bu sene gaziayı kaçırdık. Bize, bunun telafisi için bir çare haber verildi. Buna göre, kim dört mescitte namaz kılarsa, günahları affedilirmiş. Ebu Eyyüb, ey kardeşimin oğlu! dedi. Ben sana bundan daha kolayını haber verelim. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü işittim. Kim emredildiği şekilde mükemmel olarak adresini alır, emredildiği şekilde namazını kılarsa, önceden yapmış olduğu kusurlu amiri sebebiyle affolunur. Ey Ukbe! Resulullah'ın teşiri böyleydi değil mi Ukbe? Evet dedi. 2298 Namazın Fazileti Ukbe i̇bn Amir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve selamın şöyle söylediğini işittim. Rabbim, koyun güden bir çobanın, bir dağın zirvesine çıkıp namaz için ezan okuyup sonra da namaz kılmasından hoşlanır ve A-I-I-A-H Teala Hazretleri şöyle der. Benim şu kuluma bakın. Ezan okuyor. Namaz kılıyor. Yani benden korkuyor. Kasem olsun. Kulumu affettim ve onu cennetime dahil ettim. 2299 Namazın fazileti İmam Malik radıyallahu anhe ulaştığına göre Resulullah ve vesselam şöyle buyurmuştur. İstikamet üzere olun. Bunun sevabını siz sayamazsınız. Şunu bilin ki en hayırlı amelin namazdır. Zahir-u, e batini temizliği koruyarak abdestli olmaya ancak mümin bir elyet eder. 2300 Namazın fazileti T Z Kuzey Şeradi An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamı herhangi bir şey üzenecek olursa namaz kılardı.